Adım Amines Smith Sakılma. Yani aslında Amina'ydı ama kimse telafisi edemediği için artık Amina oldu resmiyette ama hala Amina olarak gözüküyor. Ee, Belçikalıyım. Anvers'te doğdum, büyüdüm. Sekiz ee, senedir Türkiye'deyim. Belçika'dayken e, Orta Doğu çalışmaları okudum. Yani aslında başka bir şey okumak istedim de sonra böyle Belçika'da zaten hani dinle ilgili neredeyse hiçbir şey bulamadığımız için. Dedim artık hani dinimle ilgili bir şey olsun bari az da olsa. O yüzden artık Orta Doğu çalışmalara okumaya karar verdim. Sonra Belçika'dayken hem annem hem ben böyle biraz sıkılmaya başladık Türkiye, Belçika'daki durumdan. Hani dedik böyle Türkiye'yi geçsek zaten uzun süredir tatili gidiyorduk orada bir yazlığımız vardı Alanya'da. İşte bir deneyelim dedik. Daha lisans okurken, lisansdayken böyle bir sene boyunca oraya gitmeyi karar verdik. Baktık, böyle hoşumuza gidiyor. Alıştık gayet iyi. Zaten biraz Türkçe öğrenmeyi başlamıştım. Seçmeli ders olarak Türkçe vardı. O yüzden dedik, hani gidelim. Artık burada kalıcı olarak kalalım. Ben de işte lisansımı bitirmek zorunda olduğum için. Bir sene daha Belçika'da kaldım, orada yurtta kaldım. Sonra artık her şeyimi toplayıp Bursa'ya taşındım. Alanya değil çünkü Alanya biraz küçük olduğu için artık fazla akademik hayat için fazla seçenek yok. Benim bölümde yok orada. Dedik en iyisi Bursa olur benim için. İstanbul çok büyük. <gülüyor> Bursa daha güzel, yemyeşil, sakin, sessiz. İsmim Muhammed Fatih Akılma. Ee, Amine'nin kocasıyım. Ee, ben de sizin gibi medyacıyım. Eşimle Bursa'da tanışmıştık. Üniversite son sınıftayken, o da Belçika'dan. Yüksek lisansı yapmak için Belçik Türkiye'ye gelmiş. Orada tanıştık. Üniversitesi son sınıftayken nasip oldu tanıştık. Evlenmiş olduk. O şekilde bir geldik. Eşimin ailesi İstanbul'da. Dedik oraya geçelim sen mezun olunca falan. Baktım Fatih Sultan Mehmet'in burslu bir bölümü var. Milleniyetler İttifakı Üniversitesi. Oraya başvurdum, beni kabul ettiler. Çok iyi oldu. O şekilde 3 sene orada okudum. Arapça hazırlık okudum. Tekrar okudum aslında. Çünkü zaten Arapça biliyordum. Ama biraz unutmaya başladım. Dedim tekrar hazırlık okuyayım. Ondan sonra felsefe tarihine geçtim. Dedim yine aynı konu üzerinde devam edecektim. Ama sonra ara vermeye karar verdim. Çünkü benim de kızımla oldu. Dedim, biraz büy büyüsünler. <gülüyor> Öyleyse okula başlasınlar, anaokuluna başlasınlar. Sonra devam ederim dedim. Şimdi inşallah bu sene, artık tarihi bölümde devam edeceğim, hani başvuracağım inşallah olur. Hani araştırma yapmayı, mesela farklı kültülleri araştıran, farklı merak alan birisi olduğum için hanım da aynı şekilde Türkiye'ye gelmiş bir kere. Kendisi bir kere en büyük psikolojik engeli aşıp büyük bir kararlı Türkiye'ye gelmek de büyük bir şey. Ee, karar almış. Bir sıkıntı olmadı ama tabii ki arada kültür farkı var. Bana göre ya da kendisine göre e, kültürleri farklı olsa, kendi aramızda onu sindirecek olsak da sonuçta işin içine evlendikten sonra, aileler falan girdikten sonra kültür farkı daha da çok hissettiriyor. Komik olaylar oluyor, ilginç olaylar oluyor. Belçika'daki Müslüman topluluğu çok karışık. Yani hem Fazlılar var, Tunuslular var, Boşnak çok, Türk de çok, Pakistanlılar da çok. Herkesin kendi mezhepleri değil de kendi camileri var. Mezhep olsa da neyse de herkesin kendi camisi var. O yüzden toplum çok bölük yani gerçekten çok bölünmüş bir şekilde yaşıyoruz ve o yüzden zaten hiç ümit hissi olmuyor Belçika'dayken. Zaten en büyük sıkıntı o dur. Yani mesela biraz Müslümanlar biraz o aslında hiç dinle alakası yok. Tamamen örf, adet, kültür. Tamam İslam'da örfün rolü büyüktür. Hani ona saygı gösteriliyor. Ama eğer ümmetin oluşumuna engel oluyorsa onu aşmak gerekiyor bir şekilde diye düşünüyorum. Şimdi herkes kendi camisinde kılıyor. Asıl bizi ilgilendiren sorular hiç konuşulmuyor. İslamofobi ile ilgili arada bir birkaç mesela, özellikle medyada bir şey olduğu zaman hani bir terör saldırısı olduğu zaman ancak o zaman bir karşı koyuyorlar, ortaya çıkıyorlar birdenbire ama onun dışında hiç sesleri çıkmıyor. Hiç düzenli bir şekilde işlerini yürütmüyorlar. O yüzden çok büyük bir sıkıntı var Belçika'da. Yani o yüzden sesimiz de duyulm duyulmuyor duyuramıyoruz çünkü. Yani zaten Belçika Müslümanlar ayrı bir şey. Zaten tamamen hiç yani yok sayılıyoruz. Hani bizi bizi yok sayıyorlar daha doğrusu. Ama yani yine oradaki Müslümanlar yani böyle şey kendilerini gösteremiyorlar. Yani mesela siyasette de kendilerini temsil edemiyorlar. Zaten temsil edenler de iyice böyle asimili olmuş. Yani Müslümanlar yani tamam kökenleri farklı ama kendileri de Artık yani İslam'la pek alakası yok. Sadece kökenleri farklı. O şekilde ancak böyle e, siyasete girip girebiliyorlar. Öyle bir sıkıntı var işte. Yani şimdi mesela namaz kılsak bile artık radikal olarak algılanıyoruz. Yani böyle çünkü dilini aşırı tutkun demek ki hala Belçika'daki değerlere ve görüşlere sahip çıkamıyor. Hala eski kökenlerin sımsıkı sarılıyor ve bırakmak istemiyor. O yüzden hala tam Böyle Belçika'lılaşmış olarak algılanmaz. Öyle bir sıkıntı da var Belçika'da. Maalesef durum da öyle. O yüzden e, toplum gerçekten çok kötü bir durumdan şu an. İslam dünyasından ne ters gidiyorsa İslam'ın hakkını vermediğimiz için oluyordur. Şimdi ben de Türkiye'ye geldiğim zaman çok hayal Kırıklığı yaşadım. Yani ben ezansız bir ülkede yaşamayayım artık dedim. Ama Türkiye'ye geldiğim zaman tamam ezan var, namaz var, yani camiler var. Ama namaz vaktinde boş oluyor camiler çoğu zaman. İnsanlar da böyle özellikle İstanbul'da insanlar çok hırslı oluyor. Yani sürekli kul hakkını yiyip duruyorlar, hiç umursamıyorlar. Bir, bir tane bir kuruş için, yani bir TL için birbirlerini ezip duruyorlar. Trafik de öyle. Mesela çok kızıyorum bazen. Eşim de çok kızıyor. Yani ben niye herkese laf atıp duruyorsun? Bir de özellikle kadın olarak biraz böyle geride durman gerekiyor ama tutamıyorum kelime çünkü adaletsizlik görünce, haksızlık görünce çok kızıyorum. Yani böyle hiç incelik yok. Mesela Elhamdülillah misafirlik, misafirperverlik var Elhamdülillah. O devam ediyor. Bazı yerlerde devam ediyor, bazı yerlerde maalesef yok. Komşuluk hakkı mesela hiç bilinmiyor artık. Herkes asosyal bir şekilde yaşıyor tamamen batıyla farkı yok artık özellikle İstanbul'da. Yani çok üzüyor beni. Yani diyorum ki o kadar güzel bir dininiz var ama hiç ona göre yaşamıyorsunuz. Avrupa Birliği Müslümanlara daha çok sığıntı gibi bakıyor benim görüşümle. Yani çünkü ya nasıl diyeyim, hani tamam biz zamanında gelmişiz. Hani ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben oralı olduğum halde böyle hissediyorum yani. Siz düşünün artık. Belçika'daki Müslümanlar hani ya da Avrupa'daki genel olarak. Genel olarak nasıl algılanıyor böyle? Ya büyük olarak algılanıyor. Yani halledilmesi gereken bir mesele olarak algılanıyor. Pırlanta gibi düşün. Hani kömür gibi bir şey oluyor. Hani işlenmesi gerekiyor. Daha böyle kaba bir şey olarak algılanıyor. Zamanla... İşte onu pırlantaya dönüştürmek istiyorlar. Pırlanta dedikleri kendileri gibi yani. yani Asıl bizim gördüğümüz pırlanta değil, yani kendileri böyle benzet kendilerine benzetmek istiyorlar. Yani olduğu gibi ha siz Müslümansınız, eyvallah burada yaşayayım diye bir şey yok. Yani zamanla hani liberal düşünce, hani çok yani Müslümanlara karşı bir samimiyet olsa bile hani kim ise ırkçı oluyor, kim ise sadece dinlere karşı oluyor. Fark etmiyor. Çoğu kişi de hani kabul etse bile, hani nazik davransalar bile, böyle yani zamanla inşallah hidayet bulur gibi bir tavırla yaklaşıyorlar. Yani hissediyorsunuz onu. Hani ne kadar tatlı, ne kadar nazik konuşurlarsa gerçekten yani Müslümanlara oldukları gibi kabul eden kişi çok azdır. Belçikalı olduğum halde yani babam, dedem, tüm atalarım bildiğim kadarıyla, araştırabildiğim kadarıyla hep Belçikalı oldu halde bir kere Müslüman olur olmaz çünkü haklarımızı kaybettik yani Belçikalı vatandaş olarak. Hani resmiyette değil de davranışta artık dışlanıyorsunuz, daha az olarak algılanıyorsunuz. Hani dediğim gibi kaba bir din olarak algılandığı için bu yaşam tarzı benimseyenler daha az olarak algılanıyor. Liseye gittiğim zaman ancak bir tane liseye gidebildim çünkü diğerleri benim için kapalıydı. Neden kapalı? Çünkü başörtü kabul etmiyorlar. O yüzden de o okula gitmek zorundaydım. Ama okulda yani orada çok değişik bir ortam vardı. Çünkü benimle aynı dertte olan bir sürü insan vardı. Başörtümü çıkarmayayım diye okula giden çok oldu. Şimdi Müslüman sayısı da çoktu dolayısıyla o yüzden çok ayır bir ortam oldu ve çok hani. 50'den fazla uyruk vardı orada ve çok müthiş bir katkı olmuştur benim için. Benim, benim karakterimi çok şekillendirdiğinden eminim. Çok güzel bir ortam oldu ama maalesef herkes öyle algılamıyor. Ben zaten mezun olduktan sonra or oradaki okulda başörtü yasaklandı. Artık hiç gideceğimiz yer yok. Şimdi kaç defa itiraz edenler oldu ama işte sadece 1-2 kişi olduğu için dediğim gibi ümmet bölündüğü için Maalesef ses çıkmıyor. Herkes hani o kadar beş, en az 500 bin Müslüman vardır orada. Herkes bir araya gelip sesini duyursa mecburen duyacaklar. Ama çoğu kişi de umursamıyor. Herkes günlük riskin peşinde. Herkes böyle aman aileme bakayım başka bir şey yok. Ha, aman namaz mı kılayım? O kadar da önemli değildir falan diye geçiştiriyorlar. darbe oldu daha doğrusu darbe girişimi oldu o zaman da medya takip etmem gerekti hep medyada nasıl yansıtılmış darbe vesaire özellikle o zaman da böyle ne kadar yani Türkiye hakkında ne kadar yanlış söylemler varsa onları hepsini gördüm medyada ve iyice soğudum artık soğumaya başladım kendi ülkemden Avrupa'dan vesaire tarafsız habercilikten bahsederler hani Türkiye'de mesela haber serbest bir şekilde yapılamıyor hep sansür var vesaire böyle kısıtlanıyor vesaire öyle söylemler var ama aslında daha çok batıda yapıldığını düşünüyorum yani hep tek tarafı yüzlü bir şey ki yani iyice soğumuştum artık medyadan ben artık Belçika'daki medyayı hiç takip edemiyorum eskiden bir arada bir takip ediyordum ama bakıyorum o kadar yanlış haberler veriliyor o kadar taraflı haberler veriliyor artık dedim hiçbir alakam olmaz o ülkeyle hani böyle bakıyorum bir sürü İslamofobi hakkında Toplantılar oluyor, konferanslar oluyor vesaire vesaire ama hiçbir şey değişmiyor yani. Böyle hep aynı söylemler de devam ediyor. En çok o üzüyor beni yani böyle. Hani böyle kendilerini inşletiyorlarmış gibi yani böyle ufkunu açıyorlarmış gibi gösteriyorlar ama hep aynı kafa var aslında Batı'da maalesef. Eşimin Türkiye'ye gelişi ile ilgili hani Türkiye'ye gelme boyutunu kendi kendime empati yapıp sorguladığım zaman büyük bir fedakarlık yani hicret diyebiliriz. Buraya gelmesinin en büyük sebebi baktığımız zaman dini yaşantısı, ezan, ezanı duyabilmesi, ibadetini rahat bir şekilde yapabilmesi. Belçika'da Başörtüyle çalışmak neredeyse imkansız yani. Ben daha Belçika'dayken, o zaman işte dediğim gibi Sosyalist Parti daha yaygındı, iktidardaydı. Ona rağmen yine başörtüyle çalışmak çok zordu. Ben hiçbir zaman tam zamanlı bir şekilde iş hayatına girmedim. Çünkü o zaman da zaten mezun olunca Türkiye'ye taşındım. Fakat böyle öğrenci olarak, zaten böyle yarı zamanlı part-time işleri oluyor. Ona girmek istedim tatillerde. O zaman bile temizlikçi olarak çalıştığım halde başörtümü çıkarmamı istediler. Ve o zaman hatırlıyorum, Ramazan'ın ilk günüydü başladığım zaman. Dedim Ali Ramazan ayna, mübarek Ramazan ayna öyle başlamayayım ve reddettim. Bir şey demediler çok şükür. Hani ben zaten yani elhamdülillah o zaman ihtiyacım yoktu, öylesine bir çalışayım para biriktireyim diye ama yani çok kötü bir durumda yani orada çalışan asıl çalışan bir e, izin hafta almış o yüzden yerime onun yerine geçecektim kendisi de fazla ve başörtülü ama hep çıkarıyormuş yani böyle çok üzücü bir durum yani insanlar biraz daha karşı koysalar diyorum belki daha güzel şeyler şeylere vesile olabiliriz ama hani dediğim gibi Belçika'dan böyle çok birlik olmadığı için böyle herkes böyle hemen böyle pes ediyor, katlanıyor. Tam neyse çıkaralım. Öyle olsun. Öyle çıkaran da çok olduğu için biliyorlar da çıkaracağımızı, yani çoğunun çıkardıklarını. O yüzden böyle çıkarmayanlar böyle radikal olarak algılıyorlar. Yani sorun çıkaran insanlar olarak algılıyorlar. O yüzden zaten almak istemiyorlar. Meğerse sadece prensipliyiz. Hani benim kabiliyetimi hiç değiştirmez. Ha başörtülü olunca birden biri daha akıllı olmuyorum. Daha zeki olmuyorum, daha yetenekli olmuyorum. Aynı kişi oluyorum. Hatta benim karakterime zarar verilsin. Çünkü ben başörtüylüyken iyi hissediyorum. Hani çünkü dinimi, imanımı yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bunu çıkardığım zaman eksik ve kendime ihanet etmişim gibi hissederim. O yüzden hani iş, yerimde, iş yerindeyken bile o kadar özgüvenli, o kadar iyi hissetmeyeceğim ve performansımı da etkiler. İşte namaz konusudur, dua konusudur, titizlik, işte ibadetlerdeki hassasiyettir. Bizden çok daha hassas olduklarını görüyorum. Mesela biz bir namazı geciktirdiğimiz zaman hani keyfi bir şekilde namazı geciktiriyor olabiliriz. İşte yoldaydım, yolculuk yapıyorum ya da farklı bir şey oldu. Namazı son anda kılmış oldum diyelim. Ben yine o namazı kılarım ama yani üzülürüm. Ama onlar çok daha titiz. Yani mesela ben yolculuğumu bitireyim de eve gideyim de namazımı öyle kılayım derim. Ama onlarda daha hassas oldukları için yani namaz önceliktir yani namaz kaçacaksa arada bir yerde yolun ortasında seccadi açıp namazı çok daha rahat kalabiliyorlar mesela. Beraber zamanda ondan benim de o anlamda öğrenmiş olduğum davranışlarda oldu. Ama bizde maalesef öyle değil. Biz daha çok e, toplum ne der, işte çevrede nasıl bir görüntü olur bu tarz kafaya çok takıyoruz. Onlarda bu tarz bir durum yok tabii ki. Da böyle iyi bir vatandaş yetiştirilmeye çalışıyor. İyi vatandaş da ne demek? Hani böyle ışıklara saygı duyan, ha ışıklarda duran, ya ya ya öncelik veren, yani kesinlikle böyle hani parasal bir hak verilirse ondan aşırı bir şekilde faydalanmamak, istismar etmemek, onlar böyle küçükliğinden beri üretiliyor. Ama maalesef burada da görmüyoruz o incelikleri artık ve dolayısıyla hani böyle çok kaba bir din olarak algılanıyor. Tamam namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ama başka bir şey yok. Yapıp ettiğiniz bir şey yok. O yüzden insanları İslam'ı da yanlış tanıyorlar. Biz bu konuları düzeltirsek ki aslında gerçekten küçük yaştan beri öğretmemiz gereken şu incelikleri hem burada, hem Türkiye'de, hem başka ülkelerde, Müslüman ülkelerde, hem Avrupa'daki Müslümanları yapmaları gereken de o zaten. Hani sadece farzları değil de aslında bizim dinimizin Özü olan şu küçük şeyler, şu incelikleri, şu hassasiyetlerini öğretip o şekilde büyütmemiz lazım çocuklar ki insanlar gerçek İslam'ı tanısınlar. İslam'ı iyi yaşayamadığımız için de ortaya çıkardığımız imaj kötü bir imaj oluyor genelde. Avrupa'da işte bu örnekten yola çıkarsak Avrupa'daki insanlar bir e, Müslüman profiline baktığı zaman İslam'ın kendisinden ziyade e, İslam'ı maalesef yaşayamayan Müslüman insan profilini gördüğü için İslam'a e, İslam kalbe ısınmıyor. Bu da mesela benim etkilendiğim bir olaydı. Yani İslam'ı kendisinin araştırarak seçmesi, çevresindeki insanlara bakarak değil. Günümüzde de maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Mesela hep söyleriz işte Av Av Avrupa'yı överiz işte kuralları vardır, disiplini vardır, bir yaşam stili vardır. Ama aslında bütün bunlar İslam'ın İslam'ın buyurmuş olduğu, İslam'ın düzgün yaşadığımız zaman ortaya çıkacak bir toplum örneğidir. Ve Türk yani yani seçmem gerekirse yine hani belki vatandaşlığımdan faz Türk kalırım yani yani özellikle çocuklarım için yani böyle çok ümitliyim yani inşallah onlar için özellikle şu gidişatta yani Türkiye onlar için çok güzel bir yer olacak hem her açıdan hem dini açıdan hem dünyevi açıdan bence onlar için çok güzel bir yer olacak yani Allah hidayet versin.